Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Şiberya İslami hatıya avakirin ile Mezopotamya belki jülü dünyaya da bina ki ve bir eseri ve bir ruca herafi ki ve Evet. Arkadaşlar yıllar önce Afganistan'da Taliban güçlerinin bu da heykelini bombalama görüntülerini hep birlikte dehşet içinde izlerdik. Yine son birkaç yıl içinde işit denilen o barbar grupların Palmira'da Musul'da Ezidi yurdu Şengal'da O insanlığın tarihi Birikimlerine yönelik Suikastlarını Bombalamalarını Hep endişeyle Kederle izlerdik Ve Türkiye toplumu olarak Hep şunu derdik Aman bunlar bizden uzak olsun Ne yazık ki çok kısa bir süre içerisinde bizim de tarihi eserlerimize, tarihi değerlerimize yönelik benzer girişimler söz konusu oldu. Değerli arkadaşlar, şu anda içinde bulunduğumuz Diyarbakır'ın tarihi sur içi bölgesi 9 bin yıllık geçmişe sahip bu alan içerisinde surlar, camiler, kiliseler ve daha başka tarihi yapılar bulunmaktadır. Hemen hemen yanın başımızda bulunan Diyarbakır deyince zihinlerimizde en çok canlanan Diyarbakır ismi ismiyle en çok anılan Zihinlerimizde Diyarbakır'ın adıyla en çok sembolize olan dört ayaklı minareyi ne yazık ki iki gün önce şu anda gördüğünüz gibi ayağından vurdular. Arkadaşlarımızın elindeki lori toplardan da gördüğünüz gibi şunu diyoruz. Tarihi dört ayaklı minare İnsanlığa sesleniyor, beni ayağımdan vurdular, ne savaşlar, ne felaketler gördüm ama böyle ihanet görmedim diyor bize. Değerli arkadaşlar bu tarihi yapı Anadolu'da örneği tek olan bir eserdir. Dünyada bunun bir örneği yoktur. Diyarbakır sallamelerine göre ve buradaki yazıtlara göre İslam'dan önce inşa edilmiş tahminen bir çan kulesi gibi tasarlanmış ve bu amaçla bugün arkadaşlarımla Diyarbakır Barosu'nun üyesi avukat arkadaşlarımla, Diyarbakırlarla birlikte buradayız. Buradan demokratik tepkimizi ifade etmek için buradayız. Bu davranışı tarihe, tarihe yönelik bu şiddet eylemini, tarihe yönelik, tarihi bir değere yönelik bu, bu suikasti, bu saygısızlığı kınıyoruz. Tarihine Tarihsel değerlerine, tarihsel mirasına sahip çıkmayan toplumlar doğru nedenle tarihimize, değerlerimize, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkalım diyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 95.0 Açık Radyo'da. Hukuk Güvenliği programını bugün 28 Kasım 2015 yılında biraz önceki konuşmasını yaptığı Diyarbakır Sur'daki minarenin, dört ayaklı minarenin, başkan hatam varsa düzeltir, yanında yaptığı konuşmadan aktardık ve o gün Tahir Elçi öldürüldü. Tahir Elçi Diyarbakır Baro Başkanlığı idi o zaman. Ve Diyarbakır Baro Başkanlığı öncesi de zaten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan sevgili başkan Sezgin Tanrıkulu ki onun başkanlığı döneminde de yönetim kurulu üyesiydi. Uzun yıllar Diyarbakır'da ve Türkiye'nin birçok yerinde önemli siyasi davaları, siyasi cinayetlerin davalarını takip eden bir meslektaşımızdı Tahir Elçi. Dün duruşması vardı. Dün duruşmada çok ilginç gelişmeler oldu. Çünkü uzun süre dava açılamamış, tahkikat tamamlanamamıştı. İlk duruşmada başkanı mahkeme başkanlığı, bütün katılanların taleplerini reddetmesi nedeniyle reddetmek, heyeti reddetmek zorunda kalmıştı avukatlar. Dün de önemli bir duruşma vardı. Bu duruşmada Sezgin Başkan e, e, Tuğçe Duygu, Köksal e, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı vardı ve tabii ki programımızın yapımcısı Aynur Tuncel arkadaşımız da oradaydı. Bugün istedik ki bu önemli duruşmayı Hatta benim kanaatime göre bu tür cinayetlerin hemen arkasından gelen darbe girişimlerini ve darbe olaylarını da e, çağrıştıran bu cinayeti, cinayet öncesini konuşalım dedik. E, net ekim zaten bu 28 e, Kasım 2015'ten sonra ve ondan önceki olaylar ardından e, 2016'nın 15 Temmuz'unda bir darbe girişimi oldu ve darbe girişimi sonrası da Olağanüstü bir rejim, olağanüstü bir dönem yaşandı. Ben şimdi e, Sayın Başkan Eski Diyarbakır Barosu Başkanımız Milletvekili e, Sezgin Tanrı kulundan Tahir Elçi ile ilgili çalışmalarını ve Tahir Elçi'yi bize kısaca anlatmasını rica edeceğim. Arkasından da e, dünkü duruşmayı konuşmaya devam edeceğiz. Evet, ben bir kez daha yani Tahir Elçi'yi saygıyla e, anıyorum burada yani dün üçüncü duruşması yapıldı. Birçok baro başkanı, dostu, avukat arkadaşları mahkemedeydi. E, Değenişme evet. gösterdiler, duruşmada bulundular. Ben unutmadan şunu ifade edeyim. E, Diyarbakır barosunu, bölgedeki baroları, destek veren baroları, gerçekten bu e, cinayet, cinayetle ilgili oluşturulan komisyonda görev yapan tüm arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum. E, gerçekten büyük emekle, büyük özveriyle bir çalışma içerisindeler, daha başından bu yana. Bunu göz ardı etmemek lazım ve bu emeği başta kutlamak lazım. Ben arkadaşlarıma bir yurttaş olarak, Diyarbakır Baros'un önceki başkanı olarak, bir avukat olarak ve dahil için dost olarak teşekkür ediyorum. Şunu ifade edeyim, evet yani bizler yani aynı zamanda o kadar çok olayla karşı karşıya kalıyoruz ki toplum olarak. Dolayısıyla yakın zamanda bile yaşanmışlar çok çabuk. Unutabiliyoruz veya işte ayrıntılarını hatırlayamıyor biliyoruz. Yani tahir elçi e, yani gerçekten zor zor koşullarda hukuk eğitimini al, alabilmiş almış ve ondan sonra da kendisini e, içinden geldiği şartların da etkisiyle e, insan hakları ihlalleri mücadelesini adamış bir meslektaşımızdı. Yani e, gerçekten çok farklıydı. Emekçiydi bir hukuk emekçisiydi. Bir fikri takip üstadıydı aynı zamanda. Yani herkesin bir zamanda işte bıraktığı, takip etmediği olayları büyük bir sabırla, büyük bir emekle, büyük bir özveriyle takip eder ve sonuçta sonuç almaya çalışırdı. Hukuk, hukuk aracılığıyla sonuç almaya çalışırdı. Bunu yapmaya çalışırdı. Ve bu yönüyle de hedef oldu. Yani sonuçta birçok ölümcül e, olaydan e, işte akıl payı kurtarılmasına rağmen baro başkanıyken e, ve e, ve hepimizin ve bu toplumun kendisine en çok ihtiyaç duyduğu dönemde çok bilinçli bir şekilde hedef seçilerek aramızdan aldılar, katlediler Tahir'i. E, ben 90'lı yılların başından itibaren kendisini tanıyordum, öğrencinden itibaren tanıyordum. Stajın Diyarbakır barosunda yaptı, 90'lı yılların başında. Sonra Şırnak'ın Cizre ilçesine gitti, kendi memleketine gitti. O dönem yani gerçekten bütün bölge ve başta Şırnak, Cizre olmak üzere büyük bir yıkım yaşıyordu. Faaliyetteki cinayetlerin merkeziydi neresi neredeyse Cizre aynı zamanda diğer birkaç ilçeyle birlikte e, köyler yakılıp yıkılıyordu. Tayir'in e, doğduğu yakınlarını bulunduğu Hisar köyündeki çok tarihi bir köydür e, Şırnakla Cizre arasında o köyde cüdüm yeteklerinde yakılıp yıkılmıştı. Ve dolayısıyla yani Cizre'ye gitmek de aynı zamanda çok önemli bir karardı kendisi bakımından. Bunu yaptı ve Cizre'ye gitti. E, fakat çok yakın bir süre sonra Cizre'de e, Diyarbakır merkezli bir citem operasyonun sonucunda gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirildi. E, çok ağır işgal yerden geçti. 30'a yakın avukat arkadaşımızla beraber ki onlardan bir tanesi Melal Danış Beştaş'tır. Şimdi YDP Grup Başkan Vekili. 30'a yakın avukat arkadaşlarımızla beraber gözaltında kaldılar. 30, 30 güne yakın ağır işkencelerden geçtiler. Ben o dönem Diyarbakır Barosu'nun genel sekreteriydim. Ve o davadan tabi belat etti arkadaşlarımızın tümü. Ve o dava e, yani dünya savunma tarihine, avukatlık tarihine aynı zamanda elçi ve diğerleri Türkiye davası olarak kaydedildi. Avrupa İstihlalıkları Mahkemesi'nin kayıtlarında var o kararın kendisi. Olgu sattama duruşmaları yapıldı falan. Yani çok ağır bir dönemden sonra Diyarbakır'da kalmaya devam etti ve Diyarbakır'da avukatlık yaptı. Ee, yani insan hakları illalleriyle e, ve bu orta, ortamla sürekli e, dayanışma içerisindeydi ve bir aktivist aynı zamanda. Ve sonuçta 2015 yılında biraz önce de söyledik 2008 Kasım'da tam da insanlığın ortak mirası olan e, yani binlerce yıl birçok medeniyete beşiklik yapmış, ev sahipliği yapmış, Diyarbakır surlarının içinde bulunan tarihi dokulara, tarihi yapılara zarar verilmemesi amacıyla yaptığı basın toplantısında maalesef yaşamını yitirdi. Maalesef. Yani yaşamını bizler de koruyamadık, öyle söyleyelim yani. Ki yani o da bir süreçti aynı zamanda yine hatırlayalım. Tahir Elçi... En kötü dönemlerde yani 2014-2015 iğrende Diyarbakır Barosu Başkanı olarak bir çatışmaya, silahlı şiddete ve teröre karşı çıkarak Türkiye'nin Kürt meselesinin barış içerisinde çözünürlüğü için çaba gösteriyordu. E, Diyarbakır Barosu'nun geleneksel tavrı da buydu zaten. Önceki tutumumuz da siyasi olarak da hukuki olarak buydu ve o, tutumun, e, o tutumu devam ettiriyordu. Bu nedenle de hedef oldu. Yani işte yani hepimizin çok iyi hatırladığı belki bizi bizi dinleyen bir kısmı şimdi hatırlayamadı bir televizyon programı nedeniyle e, hedef gösterildi İstanbul'da işte bir bas savcı vekili kendisini Diyarbakır Barosu Başkanı olduğu halde yani talimatla ifadesini aldırmadı mevcutte olarak Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildi e, yani kaçma şüphesi falan hiç olmadı halde getirildi ve aldı kontrolle serbest bırakıldı ve süreç o şekilde başlamış oldu. Yani e, ölümünden 2-3 ay önce böyle bir yargısal süreçte kendisiyle ilgili başlatıldı ve e, neredeyse e, yani iktidara yakın medya tarafından toplu bir linçe e, maruz kaldı ve ta talihsiz demeyeyim ama yani böyle e, bence planlanmış bir biçimde e, bir katliam yaşamını yitirdi. Şunun için diyorum planlanmış bir biçimde. Dün arkadaşlarımızla konuşurken e, de ifade ettim ben. Yani dünkü duruşmadaki gelişmeleri e, duygu av, avukat arkadaşımız e, anlatacak biraz sonra. Gerçekten de e, çok başarılı bir performansla yani avukatlık performansında burada övün, performansla, e, çarpıcı bir biçimde duruşmada söz olan avukat arkadaşlarımız başta duygu olmak üzere bunu dün duruşma salonunda ortaya koydular. E, anlatacak ama ben şunu ifade etmeliyim. Yani e, onu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne e, yani cinayetten hemen sonra Genel Başkanımız Diyarbakır'a gelmişti. Taziye'de bulunduk. Taziye'den sonra da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. İki polis memuru yaşamını yitirmişti. Hem bu olay hakkında hem de iki polis e, sizin yaşamını yitirmesi nedeniyle e, kendisini ziyaret ettik. Baş diledik ve bu olayla ilgili olarak da yani Tayin öldürülmesi olayıyla ilgili, ilgili olarak da bilgi almak istedik. Şimdi iki eee örgütyesi takip ediliyor. Tak yani bir gün önce başka bir olaya katıldıkları iddiası var ve daha önceden de telefonları dinleniyor. Şimdi şöyle ifade edeyim. Diyarbakır Kayapınar ilçesinden Diyarbakır Sulu ilçesindeki Yeni Kapı Sokak'a yani gelene kadarki mesafe 10 kilometreden fazladır. Ve tam da arkasında hendekler başlar. Yani oraya varmasına müsaade edilirse kaçmalarına ve yakalanmamalarına müsaade edilecektir demektir. Yani böyle bir durum var. Çünkü Diyarbakır'ı bilenler bilir, bilmeyenler bakımından söyleyeyim. Bu 12 kilometrelik mesafe boyunca yani konut anarlı olmayan e, yani bu iki örgüt de sağ olarak yakalanabileceği birçok yer vardır. Ve bunlar bu iki örgüt e, üyesi yakalanmadan işte Valıksar başındaki yeni kapı sokan başına kadar gelmelerine müsaade edilmiş. Bu emniyet müdürüne sordum ben, Diyarbakır emniyet müdürüne, emniyet müdürünün odasında sordum. Ya dedim peki yani bunu nasıl izah ediyorsunuz gerçekten? Yani iki polis bir yaşamını yitirdi. İşte endeklere doğru koşarken 100 metre Tahir Elçi yaşamını yitirdi. Ve bu iki örgüt yakalanamadı yani. Neden bu 12 kilometrelik alan içerisinde dinlediğiniz, takip ettiğiniz bu örgüt sağ yakalama imkanı varken yakalamadınız? Bunu izah sordum. Bunun bir yanıtı yok dedi Sezgin Bey. Bizde yani bizde bir yanıtı yok dedi bunun. Şimdi Diyarbakır e, Baro Başkanı yani Diyarbakır'ın sur ilçesinde bir basın toplantısı yapacaksa, bir açıklama yapacaksa eğer güvenlikle ilgili bir sorun varsa, güvenlikle ilgili sorun varsa Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü Baro'yu uyarır açık kanallarda. Baro da açıklamasını orada yapmaz. Belki Baro da yapar. Yani burada güvenlik anlamıyla... E, açıklama yapmasın yapmayın dense eğer Diyarbakır Barosu da Tahir Elçi de o olgunluk açıklama açıklamayı o da yapmazlar. Ama kendilerine böyle bir bilgi bilgi de gelmemiş yani sonuçta. Böyle bir şey var yani benim kafamdaki en büyük soru olay günde ilişkin budur ve bugüne kadar da aydınlatılmamıştır arkadaşlarımız ısrarla bunun üzerine gidiyorlar. Yani çünkü buna ilişkin yönetmenlikler ve genel genelde var yani gerekli önlemden alınması noktasında onlara ne ölçüde uyulmuş uyulmamış onlar ilerideki süreçte ortaya çıkacak. Tabii dünkü duruşma bakımından sadece bu kısmını ifade etmeliyim. Yani bir siyasetçi olarak bunu ifade etmek durumundayım aynı zamanda. Benim için şok edici olan aynı zamanda şuydu. Şimdi soruşturma zaten yani birçok şekilde adil olmayan bir biçimde, etkili olmayan bir biçimde yürütülmüş. Ama yani... Soruşturma makamlarının yani savcıların ve işte onun, onun denetimdeki kolluğun e, bu katliam bakımından, bu ölüm olayı bakımından e, tanık elde etme çabası içerisine girmeleri, e, tanıkları yönlendirmeleri ve onlardan baskıyla aslında gölgü tanığı bile olmayan bazı tutuklulardan, bazı gözaltta olan şahıslardan bilgileri olmadığı halde e, soruşturmayı başka bir yöne, e, yönlendirmek amacıyla e, baskı altında e, ondan sonra tehditle e, ve va vaatle beyan almaları, ifade almaları, bu ifadeleri dosyaya koymaları ve iddianlamayı da bunun üzerine inşa etmeleri benim bakımdan şok edicidir. Hani bunu yapmıyorlar mıdır? Yapmıyorlar mı? Yapıyorlardı, şimdi yapıyorlar. Ama ya şimdi vurulan, öldürülen Diyarbakır Barosu'nun başkanı. Diyarbakır'da ve Avukatlık Kasası'nın kendisine verdiği görev yaptığı bir açıklama var. Mesela haklarını korumak, tarihi değerleri korumak amacıyla yaptığı bir açıklama var. O açıklamayı Diyarbakır'da yapmış ve kendisi Diyarbakır Adliyesi'nin aynı zamanda bir kurumsal parçası olan Diyarbakır Barosu'nun başkanı, bir avukat, bir yargı mensubu, bütün dünyanın Türkiye'nin avukatan takip ettiği bir davada Cumhuriyet Savcılığı makamının bu kadar çok pervasız pervasız bir biçimde tanık e, işte bulmaya, dosyaya tanık e, işte tanıklardan dosyayla ilgili olmayan, gerçeklikle ilgili olan beyan almaları yani gerçekten şok edici. Şimdi dün bu tanıklardan bir kısmı e, işte iddianemeyi, iddianemenin çatışını oluşturan e, yönlendirmeyle ilgili olarak böyle bir beyanlarının olmadığını, böyle bir gölge dair bilgilerinin olmadığını ve baskıyla, tehditle ve vatle Kandırdıklarını ifade eden beyanlarda bulundular. E şimdi açık bir durum ortaya çıktı. Benim yani önceki dönem bir Diyarbakır Barosu Başkanı olarak beni şok eden budur. Aynı zamanda. Dört yıl önce, üç yıl önce beyan aldıkları tutukların veya tanıkların bu beyanların, beyanların doğru olmadıklarını ifade etmeleri. O halde yani bana düşen, yani bizlere düşen, bana da düşen görev ee, o dönem görev yapan savcıların, beyan alan savcıların, görev yapan savcıların bu yönüyle araştırılmasını istemektir. Soruşturmasını istemektir. Bunu da ben kendim işte bir milletvekili olarak parlamentoda yapmaya çalışacağım. Öyle tam ediyorum ki avukat arkadaşlarım ne yapacak. Dün yani ilk görüşmadan farklı olarak da dün gerçekten yani ortaya konulan iddialar, ortaya konulan deliller ve bu delillerle ilgili yargının aldığı tutum biraz sonra meslektaşımız anlatacak. Yani olayın gerçekliğinin ortaya çıkması bakımından önemli bence kilometre taşlarıdır. Eğer onlara doğru yanıtlar gelirse başka bir yöre de diye düşünüyorum Bahriye abi. Ee, Sezgin Başkan teşekkürler. Dediniz ki yani bir talihsizlik olayı değil hazırlanmış bir olay dediniz. Aslında ben de hep söylüyorum ee, barış isteyen e, hukuk isteyen adalet isteyen demokrasi isteyen e, doğrudan yana olan insanlar hep öldürüldü yani e, ve genelde de e, işte bu e, ölümler cinayetlerin arkasından e, darbeler geldi yani mesela çok enteresan Turan emeksiz 28 Nisan 1960 yılında öldürülmüş Arkasından mesela Doğan Öz 24 Mart 1978 tarihinde öldürülmüş bir savcı. Hukuk arayan, hukukla ilgili e, ciddi mücadeleler veren. E, mesela sağdan bir e, adam gibi telakki edeceğimiz 17 Nisan 1978'de öldürülen Hamit Pendoğlu var. Arkasından yine e, 1980 darbesi öncesi öldürülen gazeteci. Barış e, Sözcüsü adeta apti pekçi bir Şubat 1979'da öldürülmüş. Mesela Cevat Yurdakul 28 Eylül 1979'da öldürülmüş. Arkasından tabi yine hukukçulardan e, ve gazetecilerden Uğur Mumcun'un öldürülüşünü, e, efendim e, yine 27 Mayıs 1980'de e, şeyin büyük sazadan öldürülüşünü, e, Muhammed Aksoy'ların arkasından çetinemeşlerin, bahri üçokların öldürülüşünü, Grantling gibi her şeyi barışla çözmek amacında olan bir insanın öldürülüşünü. Bunlara baktığımızda aslında hukuk ve adalet isteyen, demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, insanca bir yaşanacak, insanca yaşanacak bir toplum isteyen bütün sesler, sivil siyasi cinayetleri kurban gitmiş ve bunların da çoğu faizli meçhul olarak kalmış. Şimdi bu e, Tahir Elçinin de bu talihsizlik değil bana göre hazırlanmış bir e, cinayetti tespitinizle e, işte e, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesi gelinen bu süreci e, düşündüğümde ne kadar isabetli bir e, yorum yaptığınızı e, anlıyorum. E, dolayısıyla e, dünkü duruşmada Böyle hazırlanan bir e, dava ve soruşturma sonrası açılan davada da bunun izlerini ister istemez e, görmeye e, görmüş olmamıza da şaşırmıyorum doğrusu. Şimdi e, Aynur hanım da sanıyorum e, bu konuda söyleyecekleri var. E, şeyin de e, Duygu hanımın da söyleyecekleri var. Bir de şeyi hatırlar mısınız, siz hangi yıllarda baro başkanlığı yaparken Tahir Elçi, yönetim kurulu üyesiydi Sezgin Başkan? Tabii ben 2002 ile 2008 yıllar arasında baro başkanlığı yaptım. Ondan önce de baroda başka kurullarda başkan yardımcılığı, genel sekreterlik yaptım. Yani 1986'da Yarbakır Barosu'nun 23 yaşına genel sekretliğiydi. 4 dönem Evet, dört dönem baro başkanlığı yaptığınız... Ben... Üç dönem yaptım, üç dönem. Üç, üç dönem mi? Üç dönem üç yaptım, dönem. evet. Yani Tayyip de 2004-2006 iller arasında baro başkan evet. yardımcısı olarak çalıştı. Evet. Ben başkanken başkan yardımcısıydı. 2002'de sonra da kısa bir süre milletvekili adaylığından önce, Şırnak'tan milletvekili adaylığı yapmıştı. Yine bari yönetimindeydi. Ee, yani siyaset dediğini yanlış hatırlamıyorsam yönetimden ayrıldı ve e, şey adayı oldu milletvekili adayı oldu Şırnak'tan. Aslında o zaman da evet seçilmişti ama e, işte, partisi e, aday olduğu parti baraja takıldığı için e, milletvekili olarak parlamentara gelemedi. O da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Sadak ve diğerleri Türkiye davası tayin edişi davası olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmişti yani. Aslında baraj meselesi olmasaydı Tahir Elçi e, yanlış hatırlamıyorsam 2002'de evet 2002'de e, yani evet. Milletvekulak, evet. milletvekulak parlamentoda olacaktı yani. Evet. Şimdi... E, şi, evet Baro Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Sonra da Baro Başkanı işte Baro başkanlığını yaptı. E, yani şunu özellikle söylemek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihi içerisinde yani önemli davalar vardı. Bunlardan bir tanesi de Kuş Konar davasıdır. Yani Tahir takip ettiği davalarla yani hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hem de yani Türkiye'nin değişik yerlerinde failli meçhul cinayetlerle ilgili olarak özellikle ortaya e, çıkan faillerle ilgili davalarda büyük rahatsızlık yarattı. Bir tanesi de bunlardan bir tanesi de Kuş Konar davasıdır. Kuş Konar davası şudur. E, yani Neyi başardığını bir kez daha hatırlaması amacıyla söylüyorum. 94 yılında Şırnak'ın Kuşkonar Köyü ile başka bir köy arasında yani köyleri boşaltılan ve toplu olarak da yani iki köy arasında yürüyen e, onlarca köylüye F-16 uçaklarıyla e, ateş açıldı ve 30'a yakın köylü yaşamını yitirdi. O zaman e, tabi bu olay birkaç gün sonra ortaya çıktı. E, Başbakan Çillerdi. Çiller şunu söylemişti. E, yani herhalde başka ülkelerden gelen helikopterler bombalamıştı falan dedi. Bu olay ilişkin olarak. Ve Türkiye'de etkili bir soruşturma yapılamadı. E, fakat Tahir Elçi e, bu soruşturmanın peşini bırakmadı. Yani. Hiçbiri Hiçbir biçimde bırakmadı. Savcılıktan takip etmeye çalıştı. Avrupa İnsanlarım Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Ve sonuçta ee, yani yürütülen Yerbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından askeri savcılığa gitti soruşturma Sonra tekrar savcılığa geldi. Devlet Gönüllü Mahkemesi savcılığına geldi. Devlet Gönüllü Mahkemesi savcılığından e, Sivil Havacılık Kurumu'na bir yazı yazılmasını istedi. istemiş e, O yazıya Sivil Havacılık Kurumu yani sonuçta bütün askeri uçuşlar da Sivil havacıda bildirildiği için e, olayı meydana geldiği günde Eee işte Diyarbakır Hava Üssünden iki tane F-16'nın havalandığını, tam o saatlere denk gelen koordinatlar verdiğini, ilişkin bir belge ve yüklerini de boşalttığı şeklinde bir ibare var burada. Yani yüklü olacak, bomba olacak. Yani, yani sonuçta sonuçta hem bu davaları takip Evet baş başkan, buyurun. Bunu söyleyeceğim evet. Yani bu çok önemli bir olaydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu bölgeyle bakın taylaçını fikri takip etti bu bölge bu belgeyle yani e, çok esaslı bir davaya, çok esaslı bir karara imza attı ve Türkiye, yani ta, ya, yakın tarihin en ağır ilerlerinden bir tanesiyle, yani yaşamak hakkı ilerlerinden bir tanesiyle mahkum oldu. E, sonra işte bu Roloski'deki hava olayında falan e, işte neler olduğunu falan ben şimdi parantez açıp orada bırakıyorum. Yani böyle bir fikri takip içerisinde olan bir hukuk emekçisiyle arkadaşımız aynı zamanda dolayısıyla tam en verimli zamanında, ilişkilerin en geniş olduğu yetkisinin en fazla olduğu bir dönemde aramızdan alındı. Evet, bu kadar önemli Sizin davaları için. takip eden ve Diyarbakır gibi çok özel ve hassas bir bölgede hukuk adına, savunma adına, insan haklarını e, savunan bir kurum olan Baro adına başkanlık e, yapan e, Tahir Elçi'nin e, ve yine çok kritik bir dönemde barış isteyen, e, çatışmasızlık isteyen, çözüm isteyen konuşmasının ardından öldürülmesi de bu cinayetin de e, gerçekten bir e, e, talihsizlik olmadığını sizin de söylediğiniz gibi gösteriyor. Evet başkan siz sanıyorum e, programınız ben... var ayrılacaksınız. Size e, programımıza katıldığınız için, e, sahil elçiyi bize anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. E, bizi dinleyenlere selam ve sevgilerimi iletiyorum. Diyarbakır'ın kurk ilçesindeyim. Ayrıca e, 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadığımı, lanetlediğimi, e, yani kar olsun darbe, darbeci ve darbe darbele zemin hazırlayanlar dediğimi bir kez daha buradan ifade ediyorum ve yaşamı yitrenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Evet e, teşekkürler tekrar başkan 15 Temmuzla ilgili siyasi ve hukuki sürecin bir değerlendirmesini e, bir sonraki programda belki yapacağız Çünkü bu dava ve bu davadaki gelişmeler öncelik kazandı e, bunun için e, 15 Temmuz'la ilgili hukuki e, süreci ve değerlendirmeleri sonraki bir programda yapacağız şimdi ko e, davrassın filmi. E, ölümsüz Z ve e, onun film müziği olan e, Teodorakis'in e, müziğini e, dinleyeceğiz. Bu aradan sonra da e, Tuğçe Duygu, Köksal arkadaşımız ve Aynur Hanım'dan dünkü duruşmanın ayrıntılarını ve önemli başlıklarını dinleyeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programını e, dün Diyarbakır'da devam eden Tayir Elçi cinayetiyle ilgili davanın e, duruşmasını ayırdık. E, i̇lk bölümde e, eski Diyarbakır, önceki Diyarbakır Baro başkanlarından Sezgin Tanrıkulu, e, Tayir Elçiyi ve Tayir Elçinin e, Diyarbakır'daki Baro'daki çalışmalarını ve onun girdiği davaları, o davaların Türkiye'nin hukuk tarihi açısından önemlerini anlattı ee, sağ olsun. Ee, şimdi dün e, duruşmada fiilen e, bulunan ve e, katılan e, vekil olarak görev yapan e, o arkadaşlarımız zaten Aynur Hanım programcımız Aynur Hanım ve Duygu e, Köksal'dan, Tuğçe Duygu Köksal'dan e, dinleyeceğiz. Evet Duygu Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. E, Aynur Hanım ben, Bu dünkü duruşmayla ilgili ilk girişi isterseniz siz yapıp oradaki ilk e, tabloyu ilk çizip sonra Duygu soralım ne derseniz? Tabii olabilir. E, zamanı iyi kullanmak için çok kısa bir özet yapacağım. E, yine sanıklar hazır değildi. Sanıklar e, Elazığ, Malatya ve e, Mardin miydi? O, oradan bağlandılar. Ee, tanıklar dinlendi. İki tanesi gizli tanıktı. Ee, üç dört tane kişi daha dinlendi. Onlar e, ya uzaktan segris yoluyla ya da duruşmaya tutuklu ikisi tutuklu olarak getirilerek biri de üzerine gelerek beyanda bulundular. Şimdi i̇lginç olan e, bir gizli tanığın Haki Kod isimli kişi e, örgüt olduğu ileri sürülen e, kişinin e, kodu Haki Tahir şehit eden kişidir diye net bir e, beyan e, ifadede bulunmuştu. Bu kişi e, sesi ve görüntüsü bozularak katıldığında duruşmaya e, ben e, olay yerindeydim. Ama sadece iki polisi şehit ettikten sonra sokağa girip koştuklarını gördüm. Dolayısıyla Tahir elçiyi tam olarak bulduklarını görmedim diye ee, bir görgüye dayalı bilgisi olmadığını tehditte, hatta mahkeme başkanı çelişki üzerine bir daha sordu. Hayır, ben görmedim dedi. Bunun üzerine soru soruldu kendisine, sen olay yerinde nerede duruyordun diye. Çünkü sokakta bulunduğu anlaşıldığı beyanından ee, kimliğinin ortaya çıkmaması için herhalde e, bunu da açıklamadı. Ben bu soruya yanıt vermek istemiyorum dedi. Halbuki tanıklığımız de olsa sorulara yanıt vermek zorunda ve bildiğini doğru olarak söylemek zorunda. Sadece e, yanıtı eğer gizlenen kimliğini ortaya koyacak ve güvenliğini tehlikeye düşürecekse bu olabilir. Mahkeme başkanı bunu sorgulamadan e, sorusunu bu noktada kesti. Zaten görgüye dayalı bir ifadesi olmadığı için bizler düzledi durmadık. E, lozman Kodaklı e, kişi e, önemli. O daha sonra dinlendi. Ama onun da e, konuşmalarından zaten dostada da vardı biliyorduk. Onun da görgüye dayalı herhangi bilgisinin olmadığını sadece örgüt içi e, konuşmalardan, e, kendisinin yanında başkalarının yaptığı konuşmalardan bazı e, kulaktan dolma bilgilere sahip olduğu anlaşıldı. Çünkü ilginç olan duruşmaya getirilen tanıklardı. Bunlardan iki tanesi e, tutuklu idi. E, bu tutuklu olanlardan bir tanesi sur davasının sanığı anladığım kadarıyla. Onun beyanı çok ilginç. Ben hakkını kullandım şüpheli olarak karakolda ifade verirken dolayısıyla ben ifade vermedim ki dolayısıyla bir kişiyi suçlayıcı içeriği olan e, ifademin olması ya da teşhis etmem söz konusu değil demişti ve yapılan teşhisin de fotoğraftan olduğuna e, ilişkin e, bir e, durum ortaya çıktı e, ve daha ilginç olanı kişi nereye geldiğini ve hangi sıfatla getirildiğini de bilmiyordu birdenbire bütün kişi'nin içinde olduğu bir odaya getirilmişti. Tanık olduğunu sonradan öğrendi. E, epey bir e, sövdü, e, rahatsız oldu e, ve kendisinin ama önemli olan bizim için ifadesinin olmadığını ve baskı gördüğünü söyledi. Sonra sanırım bir başka dostadan, e, adli bir suçtan dolayı getirilen bir kişi de e, kendisinin herhangi bir teşhisinin olmadığını söyledi ve bu ilginç olan bu kişi e, Tahir Elçinin öldürüldüğü gün zaten tutuklu idi, imiş, e, sonra e, başka bir e, ile götürülmüş tutuklu olarak orada da tutuklu iken kaçmış. Kaçtığında köydeki bir dedikoduyu, konuşmayı duyarak bu konuşma üzerine beyanda bulmuş. O da herhangi bir da dayalı ifadesinin olmadığını olay sırasında tutuklu olduğunu söyledi. Deniz Ataş Sistemi'nin kişinin tanıklığı önemliydi. Bu kişi e, uzaktan saldırı Burudaydı. Seglis'le bağlandı ve kulağının iyi olmadığını söyledi ve e, zor e, durumda olduğunu, kendilerine bu süreçte işkence yapıldığını, baskı yapıldığını, vadilerde bulunulduğunu ve e, Tahir Elçin'in örgüt tarafından öldürüldüğüne ilişkin beyan vermeleri konusunda yönlendirildi. Ve savcıyı fırsatı ısrarla ben sevgisi ifade vermek istemiyorum salona gelmedi. Soruşturma savcısını değil mi? Soruşturma evet evet soruşturma yürüten savcılardan biri zaten ifade tutan anda kimin imzasının olduğu belli yani bizim için bilinmeyen bir şeydir şu an burada isim vermeyeceğiz tabii ki. Evet. Dolayısıyla hem baskı altında olduğunu hem kendisine vaatte bulunulduğunu hem de yönlendirildiğini ve ifadesinin doğru olmadığını söyledi de gelmek istedi ben yeni şeyler farklı şeyler anlatacağım dedi. Bu husus tabii ki e, bizler tarafından katılan vekiller tarafından değerlendirilecek kişinin yeniden dinlenmesi ve ileri sürdüğü iddialarla ilgili gerek kamu görevlileri, diğer, diğer kişiler hakkında e, suç tutusu bulunma ile ilgili hazırlığımızı yapacağız. E, önemli olan Mehmet Türk isimli sanığın ifadesiyle bu tutuksuz bir tanık e, basın mensubu e, fotoğraf çekiyor, kamera çekiyor ve yardımcı oluyor basın mensuplarına. Olay anında ben Tahir'in vurulduğu anı gördüm demiş idi soruşturma evresindeki ifadesinde. Bu kişi ifadesini değiştirdi. Çok gergindi. Bence ya çok duygu durumu bozuktu, çok duygusaldı, çok e, duygusal olarak kendisini ifade etmekte büyük zorluk çekiyordu. Ve ben kendi adıma 36'lık yavukat olarak baskı altında olduğunu ve rahat konuşamadığını hissettim. Şimdi Hücağın da kendi gözlemlerini anlatacaktır. E, ısrarla düştüğü anı görmediğini söyledi. Hüseyin özellikle sorusunda belirlediği bir an var. Kim e, planlı terör örgütü üyesi olduğu, militan olduğu, örgüt üyesi olduğu söylenen kişi, iki kişi geldiğinde siz onu duvar dibinde gördüğünüzde elinde silah var mıydı İyi hatırlayın diye çok net bir soru soruldu. bu soruya yanıt veremedi. Emin değilim dedi. Ama polislerin ateş ettiğini ısrarla söyledi. Polis ateş edeydi, ateş ediyordu, ateş ediyordu diye böyle vurguyla polislerin ateş ettiğini ve bu azılan iki kişinin sokaktan çıkana kadar da ateşin devam ettiğini ve çok ses olduğunu söyledi ve kendisinin sahibi düştükten sonra yerde gördüğünü ve herkesi uyardığını ama kimsenin kendisini o panikte dikkate almadığını ve yerde gördükten sonra da şuurunu getirdiğini çok üzüldüğünü hatırlayamadığını söyledi ve açıkça olay anına ilişkin tanıklık yapmaktan çekildi. Ee, hem Beyda Hanım hem Duygu Hanım, iki e, sayın meslektaşımız katılan vekiller olarak kişide pozilak olay yeriyle ilgili görüntüleri. O zaman kişi biraz sakinleşti. Sorun somutlaşınca, somut olarak kendisine o an gösterilince daha açıklayıcı beyanlarda bulundu ama sonuç olarak beyanı değişmedi. Ben bu kişinin de ciddi bir baskı altında olduğunu düşünüyorum. Belki bu kişinin de ileride bir zaman sonuna gerekebilir. Onun dışında e, Ağrı, Batman, Bitlis, e, Mardin, Muş, baroları ile İnsan Hakları Gündemi Derneği'nin ve sonradan öğrendim Baran Tosun Vakfı'nın e, katılma talepleri oldu. Bu talepler suçtan doğrudan zarar görmedikleri için reddedildi. Şimdi önemli olan e, tevsi-i tahkikat yani soruşturmanın geliştirilmesi bir şartlarımız vardı. bu 5 yıl geçti olayın üzerinden ve 5 yıllık süreçte soruşturmada adil bir yargılama e, yapılmadı diyemeyeceğim. E, şüpheliler bakımından bir söz konusu. Bir, bir söz konusu Katılan vekillere bakımından bir etkili bir soruşturma yürütülmediğini maddi gerçeğin taraflı bir tutumla ve eksik olarak e, yürütü, araştırıldığını düşünüyoruz. İşte bu nedenle bütün yük aslında soruşturmada delil elde edilmesi gerekir ve iddianamenin dayanağı bu deliller olmalıdır. E, bu delillerin toplanmadığı yeterince değerlendirilmediği eksik inceleme yapıldığı bir soruşturma var ve açıkmış bir dava var ve maalesef mahkeme bu iddianameyi reddetmek yerine kabul ettiği için şu an biz delillerin eksik olduğu ve tam değerlendirilmediği bir iddianame üzerinden Tahir'i kimin katlettiğini bulmaya çalışıyoruz. O yüzden katılan vekili olarak tarihi bir görevimiz var ve soruşturmanın genişletilmesi istemini mahkemeye ilettik. E, CMK'nın morfolojisine yani ceza muhakemesinin yasa koyucu tarafından öngörülen yürüyüşüne ayırtmıştık şu an delilleri. Mahkeme sanki daha olay dün olmuş bir sıfırdan başlayarak neredeyse toplamak durumunda eksiklikler var çünkü bu noktada e, bizim e, alt komisörümüz e, Duygu Hanım Özlem Hanım Beyda Hanım çok yoğun çalışmalar yaptılar yine Gamze Hanım zaten başından beri soruşturma içinde var çalışıyor e, bu çalışmaların sonunda istemlerimizi belirledik sunduk ve ben gün e, genellikle profesyonel olmaya çalışırım. E, duruşmalarda ama e, Tahir'in uğradığı haksızlık ve bizim dostumuz olmasından dolayı biraz duygusal olarak zor zamanlar yaşadım. Çok konuşmak istemiyorum. O yüzden e, demin az önce e, Duygu Hanım bunu bilmenizi isterim. Sezgilerim sınıf arkadaşım, 30, 36 yıllık bir avukat ve eski bir baro başkanı sizi övgüyle andı. Duruşma performansınızın çok yüksek olduğunu etkileyici olduğunu söyledi. Ben de büyük bir gururla e, sizi izledim. Çok ayrıntılı ve etkili bir şekilde e, görsel olarak, olanaklardan da yararlanarak ve tanıklara doğru sorular, sorular sorarak diğer meslektaşlarımızla beraber Güzel bir avukatlık örneği sergiledim. Size minnetlerimi, şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum ve sözü size vermek istiyorum. Bizim şükranın genişleti sistemlerimiz nelerdi? Büyük bir çoğunluğu kabul edildiği için ben şaşkınlık içinde kaldım. Ve bir reddedilen ya da ötülenen sistemlerimiz e, de var. Efendim şimdi söz sözü çok teşekkür ederim. Ben de müsaade edersen bir kelime, bir, bir cümle ilave edeyim mi? Ee, bir, biraz evvel söylediğim gibi e, siyasi cinayetler hep karanlık dönemlerin, olağanüstü hukuk dönemlerinin, olağanüstü demokrasi dönemlerinin kapılarını açıyor. Bu bakımdan siyasi cinayetlerin aydınlanması çok önemli ve e, Aynur Hanım aslında bu davada e, bu cinayetin aydınlanması için e, avukatların yani müdahil vekillerinin perspektifini biraz evvel söyledi. Siz bu davada e, dünkü e, tevsikat taleplerini açıklayan sözcülerden biri olarak neleri eksik görüyordunuz ve nelerin toplanmasını istediğiniz bunu özetleyebilir misiniz zamanımızın yettiği ölçüde? Tabii çok teşekkür ediyorum. Aynur Hanım'ın söyledikleri için de çok teşekkür ederim. Sezgin Bey'e de çok teşekkür ederim. E, Tahir Elçi davasında katılan vekilleri hakikaten e, gerçek anlamda bir ekip çalışması sergileyerek çok önemli bir boyuta taşıdı e, bu yargılamayı. Çünkü şunu söyleyebiliriz Aynur Hanım zaten çok önemli noktaların altını çizdi ama e, özelinde... Ayrıca özel olarak bildirmek istediğim ve belirtmek istediğim bir şey daha var. Dünkü duruşma yani Tahir Elçi davasının üçüncü duruşması gerçekten soruşturmanın gerçek anlamda başladığı ve bunu bize hissettiren ilk duruşma oldu. E, bu anlamda da tarihi bir dönüm noktası yaşadı aslında bu dava cezasızlıkla mücadele anlamında. E, dün bizim... Tavsiye tahkikat yani soruşturmanın gelişletilmesi talepleri bağlamında ileri sürdüğümüz talepler e, daha önceden de Aynur Hanım'ın söylemiş olduğu gibi yazılı olarak mahkemeye sunulmuştu zaten. Mahkemeye bir sürpriz yapmamak e, en azından bu tevsil hakikat taleplerinin gerçek anlamda uygun şekilde değerlendirilmesini sağlamak bakımından mahkemeye bir takdir yetkisi de bırakmak ve düşünce imkanı da bırakabilmek anlamında zaten e, önceden sunulmuştu. Beş gün kadar önce e, ve bu çerçevede biz Duruşmada görsellerle de destekleyerek tevsi tahkikat taleplerimizin neden önemli olduğunu bu soruşturma bakımından mahkemeye anlatmaya çalıştık. Ve zannediyorum ki de bu enerjiyi mahkemeye geçirdik ee, ve bu anlamda da şuna ikna olduğunu düşünüyoruz en azından. Burada etkin bir soruşturma yürümedi. Çok ciddi ihmaller, çok ciddi eksiklikler var ve mahkeme böyle bir dosyayı devraldı ve bu devraldığı dosyada da mahkemenin üzerine maddi gerçeğe erişmek, ulaşabilmek anlamında ve cezasızlıkla mücadele anlamında tek başına çok ağır ve çok büyük bir yük düştüğünü mahkeme heyeti e, anladı. Ve bu çerçevede de tevsil-i yani soruşturmanın genişletilmesi taleplerimizin neredeyse tamamına yakınını kabul etti. Keşifle ilgili talebimizi de bu talepleri yerine getirdikten sonra bir sonraki zamanda gerçekleşecek duruşmalarda değerlendirilmek üzere ileriye bıraktı. Yani hiçbirini reddetmemiş oldu. Şimdi bizim öngöremeyeceğimiz bir şey vardı. Bence mahkemenin de öngöremeyeceği bir şeydi bu. Duruşmanın öğleden önceki kısmında yaşananlar. Gerçekten duruşmanın öğleden önceki kısmında yaşananlar ne bizim tefsir takkat taleplerimiz sırasında bunları kaleme alırken ve mahkemeye sunarken öngörebileceğimiz şeylerdi ne de belki de mahkeme bu kişileri dinlerken duruşmada neler olabileceğini önceden öngöremeyeceği çok önemli e, beyanlarla karşılaştığımız anlardı. E, bunu şu açıdan söylüyorum. Aynı Hanım zaten çok ayrıntılı şekilde anlattı önemli noktalarını. Ama dün öğleden önce, duruşmanın öğleden önceki seansında dinlenen altı tanık, ki bunlardan iki tanesi gizli tanıktı, hiçbiri e, katılan vekilleri olarak, ya da sanık müdafileri olarak e, karşı tarafın e, dinlenmesini talep etmediği tamamen savcının, savcılık makamının soruşturmada tanık olarak değerlendirilerek iddianameye eklediği kişilerdi. E, bizim onların dinlenmesi konusunda bir sorumlardır. E, Beyanımız olmadı bir talebimiz olmadı aksine biz şunu söylüyorduk en başından itibaren ilk duruşmada ve ikinci duruşmada da söylediğimiz bizim öncelikli tanıklarımız var bu olayı görme ihtimaline binaen algısıyla duyusuyla görsel olarak orada olan o olaya temas etmiş olma ihtimali çok yüksek olan kişileri dinlemelisiniz demiştik. Ve bu çerçevede de özellikle gizli tanıklara itiraz etmiştik. Çünkü gizli tanıkların beyanları da soruşturmanın başlamasından çok çok sonra dosyaya sunulmuş. Ee, hiçbir şekilde olaya ilişkin görgüsü bilgisi olmadığı zaten ifadelerinden de anlaşılan aslında kişilerdi. Ve bu çerçevede dün mahkeme tarafından soruşturma makamının göstermiş olduğu işaret etmiş olduğu tanıklar olduğu için öncelikli olarak dinlenmiş olan tanıklar e, çok önemli beyanlarda bulundular. E, biz buna ilişkin mahkemeden bir sürede istedik yani daha sonra değerlendirmek üzere buna ilişkin ayrıntılı beyanlarımızı ve gerekirse görevi kötüye kullanma yalan yere tanıklık ve Türk Ceza Kanunu'nun herhangi bir maddesi kapsamında bu olaydan dolayı ortaya çıkabilecek her türlü suçla alakalı suç duyurusunda bulunma hakkımızı da saklı tuttuk. Bunu elbette ki şu aşamada değerlendirebilmek mümkün değil. Çünkü henüz bu tanıkların ifadelerinin dökümlerine ilişkin bir segvis kayıtları elimizde mevcut değil. Bu dökümler bize tebliğ edildi sonra Buna ilişkin ayrıca detaylı değerlendirmemizi zaten bir sonraki celselerde yapacağız. E, fakat tanıklar çok e, özetle şunu söyleyebilirim. Hepsi açısından birincisi görgüye ve bilgiye dayalı olarak hiçbir tanıklıkları yok. İşin enteresan tarafı da tanıkların çok büyük bir bölümü. E, baskı altında ifade verdiğini söyledi. Ve olayı görmediklerini, bilmediklerini ve kendilerine bu şekilde e, ifade vermesi konusunda bir yönlendirilmede bulunduğunu söylediler. Tabii bu soruşturulması gereken bir mesele. E, bu konuda mahkemenin de resen takdirine bıraktık bu arada e, tevsi takkat taleplerimizi iletirken. Mahkeme bu konuda zaten segbis dökümleri geldikten sonra belki de sen harekete geçecek. Belki geçmeyecek ama bizim de buna ilişkin elbette ki beyanlarımız olacak. Ee, tefsit hakikat taleplerimizle alakalı ise şunu söyleyebiliriz. Biz tefsit hakikat taleplerimizi yani soruşturmanın genişletilmesi taleplerimizi kaleme alırken sanıkların e, bir önceki celsede vermiş oldukları ifadelerdeki çelişkilerden ifadelerde zikrettikleri bazı önemli noktalardan ve dosyada gözden, kaçtığımızı düş, gözden kaçtığını düşündüğümüz bazı önemli belgelerden hareket ederek bu tefsih takdikat taleplerini düzenledik. Ee, yani hiçbiri e, bu soruşturmanın gerçeğe ulaşmasını, maddi gerçeğe ulaşmasını uzatmaya yönelik ya da ilgisiz beyanlar olarak nitelendirilemeyecek nitelikteydi. Çünkü tamamı dosyadaki belgelere, beyanlara ve bilgilere dayanmaktaydı ve mahkeme de zaten bunu gördü ve buna temas etti diye düşünüyoruz. Az önce de söylediğim gibi bu enerjinin mahkemeye geçtiği kanaatindeyiz bu aşamada tabii ki ileride ne olacağını hep birlikte gözlemleyeceğiz. Sadece dünkü duruşma üzerinden konuşabiliriz. E, fakat şunu söyleyebiliriz. E, örneğin dosyada bir ihbar mektubu var. Bu çok çok önemli bir detay. Ve bu detayın iddianameye dahi yansımamış olması gerçekten e, çok önemli bir boyutuydu olayın. Ve mahkeme bunu takdir etti. E, ve bu çerçevede bu olayın üzerine gidilmesi için ihbar mektubu ile ilgili yapılan araştırmaları mesela talep etti. Buna ilişkin taleplerimizi kabul etti. İhbar mektubu neye ilişkindi? Belki çok kısa onu söyleyebilirim. Hı -hı. Doğru hanım. Ee, evet. Son dakika içindeyiz. Evet. Önemli gördüğümüzü öyleyelim. Ee, tamam. Evet. Hemen toparlayalım. E, güvenlik tedbirlerinin ve koruma önlemlerinin alınmasına ilişkin olarak e, bu operasyonun yürütülmesine ilişkin olarak e, bir takım eksik ve ihmallerin olduğuna ilişkin bir ihbar, ihbar mektubu var dosyada. Bunun hiçbir şekilde dikkate alınmamasını mahkemeye sunduk. E, i̇kincisi e, bazı kamera görüntülerinde bu çok önemli bir detaydı. E, özellikle bir lokantanın, bir kebap evinin ve e, emniyet şubenin almış olduğu dökümler bir mavi ekran olması yani silinmiş olma şüphesi söz konusuydu. E, mahkeme bizim tefsir-i taleplerimizin de ötesine geçerek hakikaten maddi gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik bir, iş, bir hareket olarak görüyorum ben bunu. wipe edilmiş yani tamamen silinmiş ya da müdahale edilmiş olup olmama olasılığını da adli tıpkırımına sordu. 12 saniyelik, 13 saniyelik bir kesinti vardı e, olay anına denk gelen onunla alakalı adli tıpkırım ...durumuna sunulmasını istedi ve aynı zamanda video kayıtlarının, görüntü kayıtlarının, imajlarının da katılan vekillerine verilmesi talebimizi kabul etti. Bu anlamda çok sayıda maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasına yönelik olarak tefsir-tehkikat talebimizin kabul edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Keşif incelememiz bu taleplerimiz yerine getirildikten sonra yeniden değerlendirilecek... Güvenlik şube, terörle mücadele şube, istihbarat şube ekiplerinden belirli kişilerin dinlenmesiyle ilgili taleplerimiz de keşifle birlikte değerlendirilecek. Ve bu çerçevede tekrar altını çiziyorum. Dünkü duruşma soruşturmanın gerçek anlamda başlamasının işaretinin verildiği tarihi bir duruşma oldu. Ben emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de teşekkür ediyorum Aynur Hanım. Süremiz doldu hatta geçtik biraz. O zaman e, sizlere e, emekleriniz için ben teşekkür ediyorum. E, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyelim. Selahattin'e ve Açık Radyo'daki arkadaşlara da teşekkür edelim. Hoşçakalın, iyi bayramlar dilerim şimdi. Teşekkür ediyorum Sergile Aslı.